hazırlayan bir sunum çelenk var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 Acil olarak gerekmiyor ama sen bütün bu yaptığın taramaları, arşiv taramalarını, araştırmaları, belgesel nitelikli belki bir takım çalışmaları damıtarak onun içinden işler ortaya çıkartıyorsun. Seriler hatta olarak karşımıza çıkıyor. Açık Radyo hariçten sanat programı takipçileri de seni Berlin Bienal'indeki, geçtiğimiz Berlin Bienal'i 2016 yılındaki Bienal'deki çalışmalarından hatırlayacaklardır.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 ...bir derlemenin özeti... ...bir özet sunuşuydu... ...bir... ...iki bölümü vardı galiba değil mi... ...ben öyle okuduğumu hatırlıyorum... ...bir evet. görsellerin tarihi... ...bir de tarihi imgeleri... ...protestoların arka planındaki... Yani ...tarihin imgeleri diye adlandırdığım Hı. bir bölümü var sanki... ...protestoların arka planındaki bilgilerin... ...görselleştirilmesini evet. yapmışsın onda da... ...birinci bölümde... ...bir çeptırlardan oluşuyor bu çalışma. Birinci bölümde e, belli başlı olaylar ve bunların ardından gelen imaj ve kült oluşumları e, süreçler halinde görselleştiriliyor. E, i̇kinci bölümde de e, katılımcılar hakkında şeyler, istatistiki bilgiler ve e, katılımcıların kendi hazırladıkları e, duyuru amaçlı, tarih şeridi ya da işte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 Ama sana bir geri, yani sana bir geri dönüş oldu mu bununla ilgili herhangi bir yorum, tepki? Ee, etkinlik davetleri oldu. Hı hı. Ee, bu Fransa'da benim Fransızca telaffuzum <gülüyor> korkunç olduğu için isimleri okumayı sana bırakayım. Estağfurullah. Bu, az önce bahsetmiştim. Tamam, Ecole des études en sciences sociales. Ondan önce...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 Sergi devam ediyor mu ya da online Yok, olarak hala ser... görmek mümkün mü? Online olarak hala görülebilir sergi ama sonlandı. Tamam ama Jöy Depom'un web sitesine girenler oradan hala oradan bunu yüzleme fırsatına sahipler. Harika. Dolayısıyla hem Paris'te hem Berlin'de ama asıl online olarak yani web siteleri üzerinden aslında her, yerde. her yere <gülüyor> ulaşması <gülüyor> mümkün oldu. Dolayısıyla hariçten sanat programı dinleyicilerine de buradan tavsiye etmiş olalım. E, asıl bizim bugün odamızda gündeme getirmek istediğimiz hariçten sanat programı dinleyicilerine duyurmak istediğimiz bir e, sergim var. Bu senin e, memleketin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 Ben kendisini açıkçası tanımıyordum. Onun daveti üzerine sergiye dair oldum. Yani bu Axel Obiger galerisini eskiden beri tanıyorum. Öğrencilikten beri tanıştığım insanlar içinde yer alıyorlar. Ama Alke'yi tanımıyordum açıkçası. Hı hı. Peki Onun... Axel Obiger uzun uzun yıllardır o zaman bu alanda faaliyet evet. gösteren bir hani kurumlaşan neredeyse bir evet. yer diyebilir miyiz? Yani, yani Türkiye'de neden bu tür oluşumlar ortaya çıkmıyor merak ediyorum açıkçası. Yani sanatçıların Ee, ...çaresiz olmadıkları... ...yapabilecekleri bir sürü şey olduğuna... ...bir örnek bu bu tür oluşumlar. Ee... Ya, yavaş yavaş var. Türkiye'de de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Tabii ha. daha gidilecek çok alan var. 2000'li yılların ortasında daha ziyade... ...kar amacı hiç gütmeyen sanatçı inisiyatifleri vardı. Proje mekanı olarak evet. kullanıyorlardı. Ama maalesef...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 Merhaba, Açık Radyo'da Hariçten Sanat programındayız. Red Snapper'dan dinledik, Hot Flush. Ben programcınız Çeleng. E, teknik masada Barış Demirel var, ona da teşekkür ediyorum. Program konuğum ise Sencer Vardarman.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 Onu izleyicilere bırakalım geldiği zaman <gülüyor> görsünler. <gülüyor> <gülüyor> Peki öyle yapalım. Peki sergiyle ilgili eklemek istediğim bir şey var mı? Ben 25 Mart'ta kadar gezilebileceğinden ve serginin son gününde bir sanatçı konuşması olacağından bahsettim. Ee, sizin ikili bir söyleşi olarak yapacağınız bir konuşma mı bu? Ee, i̇kili de olabilir bir e, moderatör de olabilir henüz kesinleşmedi. Kesinleşmedi ama hem sergiyi görmek için son bir fırsat hem de sizi teker teker ya da diyalog içinde dinlemek için bir bir e, fırsat. Her ikiniz de serilerinizde en azından bu Critical Mass adlı sergide görülecek serilerde gerilimli e, konuları estetik bir görsellikle sunuyorsunuz. Sen reo, neo romantik olarak ifade ettin. E, felaketler, savaşlar, terör olayları, doğal afetler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 Bir çalışmaydı senin moderatörlüğünü, kuruculuğunu üstlendiğin. Bence bu jüriye davet edil, edilmiş olmanda tesadüfi değil. Bu Berliner Pool'da bir şemsiye altında bir araya getirdiğin bütün o oluşumlar, sanat inisiyatifleri vesaire... ...senin bu konuda da bir birikim oluşturmana vesile oldu. Bununla ilgili neler söylemek istersin? 2010 yılında Berliner Pool ve Art Transponder bir araya gelerek... Berlin'deki sanat inisiyatiflerinin organize olmasına çalışmıştık, e, toplantılar düzenledik, e, Berlin Senatosu ile iletişime geçtik ve bir tür görünürlük çalışması, bir türlü bir çalışması yaptık. Ben ama e, o dönem içinde artık Berliner Pool'dan ayrılma sürecindeydim ve kendi görsel çalışmalarıma odaklanmak istiyordum.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 E mesela KOW e, Kov Galeride e, var e, bir Rus grubu. Hı, hı. Schneider Naygrem Shinaelder de Ricet var. Galeri Thomas Schulte de Alfredo Yar Şükürt <Gülüyor> Magerseşi, Cindy Sherman. Ooo. Berlin her zaman çok hareketli. Herhalde hakikaten Avrupa'nın en azından güncel sanat alanında başkenti diyebiliriz. Oraya uykulu düşenler için bu sergileri yani Alfreda Jara, Cindy Sherman'ı, Rikritri, Vaninja'yı vesaire kaçınmamak gerekiyor. Galeri Weekend de olacak Nisan'da. Sen onu da not düşmüştün. Ama onu şimdilik Nisan Hı -hı. ayı hariçten sanat programlarına saklayalım. Sencer Var Vardarman'la birlikteydik bu hafta. Sencer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 Hazırlayan ve sunan Çelenk Barfra. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Ezgi Ege'ye teşekkür ederiz. Beni barış içinde çıkar düşünmeden sebebi.